Ayas, e, Sika ravilerin oluşturduğu haber verdiği hadisleri kitaplarına topladılar mesela İmam Buhari'nin Et-Tarih isimli kitabı var ya da edebül Müfret isimli kitabı var bunun içerisinde zayıflar var çünkü bu kitabı oluştururken sahihlik şartıyla oluşturmadılar ancak tarruza uğruyor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 Din neyle tamam olur? Hadislerle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptıklarıyla, Rabbimiz Buhana ve Teala, Necm Suresi 3 ve 4. ayette buyuruyor, وَمَا يَنْفِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُعْحَا O konuştuğu zaman, hevadan konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahiydir. Haşr Suresi 7. ayette, وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ